de merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Çarşamba Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Ee, bu haftaki konuğum Sayın Şerife Kaya, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği ANSIAD'ın yönetim kurulu üyesi ve ANSIAD Girişimcilik Haftası Hazırlık Komitesi üyesi. Sağ olsun Şerife Hanım konuğum olarak geldi. Ee, bu haftanın tüm Türkiye'deki Sanayici ve iş Adamları Derneklerinin düzenledikleri Aralık ayının ikinci haftasındaki girişimcilik haftası olarak kutlanmasına, e, girişimciliğin ne olduğu, girişim kavramının ne olduğu üzerindeki açıklamalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetin birinci bölümünde dikkate, dikkate çek değer kısımlardan birisi, Girişimcilerin kendi kar motivasyonlarının dışında bilgi birikimlerini toplumla paylaşmaları dolayısıyla bu nedenler toplum toplumun sağladığı olanakları gene topluma bir birikim olarak aktarmaları yeni kuşak rekabetçilerin yeni kuşak girişimcilerin ortaya çıkmalarını sağladıkları yönündeydi. Şerifa'nın buraya bir e, dikkat çekti. Girişimciler bu birikimlerini bir misyon olarak topluma aktarırlar, kendilerine yeni dayanaklar geliştirirler dedi. Bu dayanaklar sözcüğüyle de kastettiği yeni girişimlerin ortaya çıkması birlikte ekonominin büyütülmesi anlamına gelecek. Ben onu pozitif düssallık olarak tanımlamıştım. Tabii girişimciler. Kendi aralarında bilgi birikimlerini bölüşürken artık uzun bir süredir sivil toplum kuruluşları ile toplumla paylaşıyorlar birikimlerini. Sanayici iş adamları dernekleri olarak girişimcilerin sivil toplum örgütte <gülüyor> siyaplar olarak ülkede faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla ülkenin potansiyel girişimcilerini yaratma yönünde e, önlerini açıyorlar, bilgilerini aktarıyorlar. Böyle bir durumda bilim açımdan dikkat çekici konulardan birisi de şu ki eskiden girişimci olarak düşündüklerimiz kapitalist girişimci diye tanımlanırdı. Yalnızca erkeklerden oluşurdu. Oysa çağdaş toplumda artık insan tanımının içerisi kadın ve erkek bir bütün olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla kadın girişimciler de en az erkek girişimciler kadar önemli, değerli, böyle bir cinsiyetli bakmayacağımız kadar... Olağan ve doğal. Bugün konuğumun bir bayan girişimci olması beni ayrıca bu anlamda da mutlu etti. Çünkü bu çağdaşlaşmanın bir ölçütü. Zaten çağdaşlaşma ancak kadınıyla erkeğiyle insanın bir bütün olduğu zaman ortaya çıkan bir kavram, bir düşünce yetisi, bir düşünce ortamı. Çağdaşlaşmadan söz ederken girişimcilikle çağdaşlaşmayı birleştirmek adına başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Adeta Uygarlık dediğimiz şey demin sözüne ettiğim yaklaşık 8 bin yıl öncesinden başlayan bir süreçte mağaralardan çıkıp da açık arazide kendi evini yapıp doğayı kontrol eden, hayvanları evcilleştiren, bitkileri, bitkileri evcilleştiren insanın 10 bin yıllık sürecine baktığımız zaman girişimcilerin o yeni üretim alanları yaratma çabalarının toplamı. Dolayısıyla bu ve <gülüyor> sermayeyi yaratabilme, üretim araçlarını yaratabilme çabalarının toplamı adeta girişim. Böylece bu sermaye birikimini oluşturma, yeni üretim alanları yaratabilme süreci 10 bin yıl boyunca bir türde girişimciliğin tarihi oluyor. Bu açıdan ilginç diye düşünüyorum. Toplumların ilerlemesi ve gelişmesi de üretimle doğrudan ilişkili ne kadar çok üretim yapabilirsek o kadar çok gelişiyoruz. Bunu günümüze baktığımız zaman Şerif Hanım siz demin çok özel çok güzel bir şey söylediniz. Hem özel hem çok güzel bir şey. Biz şimdi birçok e görüşleri, düşünceleri, değişimi gençlerin fikirlerinden yararlanarak alıyoruz. Evet. Bu günümüzde yeni bir moda kavramla inovasyon olgusunu da gündeme getiriyor. Çünkü 20. yüzyıldaki alışılmış bütün üretim kalıpları, üretim biçimleri neredeyse 21. yüzyılda henüz 10-15 yıllık bir süreç ama inanılmaz biçimde değişik, anlayış farklı, görüş farklı, dünya o küreselleşme dediğimiz bir yapı içerisinde değişiyor. Tabi küreselleşme tartışmalarında Mustafa Şanlı olarak eleştireceğim oldukça geniş bir alan var. Çünkü zenginlik ve yoksulluğu artıran bir süreç küreselleşme. Ama girişimcilik olarak baktığımızda küreselleşme yeni üretim alanları, yeni pazarlama faaliyetleri, yeni görüşler, yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunu eğer doğru kanalize edebilirsek Top, dünyadaki toplumların yoksulluklarını açlığı azaltıp refahı artırma yönünde çaba harcamış olacağız. Doğru. Aslında bir nevi siz <gülüyor> dediniz ya mağaradan e, çıkıp e, sonsuza çağdaşlaşma yolunda ilerledik. Artık e, mağaradan değil kabuğumuzdan çıkıyoruz. E, küreselleşme derken de ee, tabii ki hani yoksulluk, yani ekonomik anlamda e, düş, ben düşünmedim. Kireselleşme derken insanların artık deniz aşırı ülkeler dünyanın diğer ucundan bile olsa ticari anlamda, sosyal anlamda, anlayış anlamda ne kadar yaklaştığını, artık teknolojik ortamda veya dünyanın her yerinde çok kısa bir mesafede buluşma noktası oluşturulduğunu, Artık anlayışlarının evet. mı yaklaştığını evet kesinlikle bu, <gülüyor> kesinlikle bu konuda haklısınız. Kesinlikle bu konuda haklısınız. Önceki çağlarla kıyaslanamayacak evet. bir biçimde e, üretim faaliyetlerinin hareketler oluyor. Bu arada tabii bugün konumuz o değil ama finans sektöründeki hızlı ilerleme inanılmaz başka bir boyutta. Adeta fantasi bir biçimde gelişen boyutta. Öğrencilere şey söylüyorum. Diyelim ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2013 yılında üreteceği pirinci ki 2013 yılında üreteceği pirinci Tokyo borsasında şimdi Aralık 2010'da fiyatı belirleniyor. Siz de Kongo'dan, Antalya'dan, New York'tan o Tokyo borsasında o pirinci satın alıyorsunuz ya da satıyorsunuz. Yani <gülüyor> üretilmemiş bir reel değerin Fiyatı piyasası oluşuyor, fiyatı belirleniyor. 3 yıl öncesinden dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir borsaya girip alıyorsunuz, satıyorsunuz. Ve bunu neredeyse saniyelerle hesaplanan bir süreçte gerçekleştiriyorsunuz. Küreselleşmenin bu boyutu kuşkusuz inanılmaz bir şey. Bu O zaman girişimciliği düşünürken bir tek yerel bağlamda düşünmeyip, ülkesel bağlamda bile düşünmeyip, küresel bağlamda düşünmek gerekiyor. Doğru. <gülüyor> Günümüzde değil mi? E, girişimcilik artık çok uzun dönemli bir rekabet boyutu gerçekleştiriyor. Kesinlikle ülkeler bunun için savaşıyor. Yani önceden biliyorsunuz e, e, kazanımlarımızı savaşlarla alıyorduk ama şu anda artık bir e, bilgi, e, bilgi dünyası açık. Yani e, artık savaşlarımız bilgilerle olacak. Güzel beyinlerle, yeni beyinlerle, girişimci beyinlerle olacak. Yani bizim yöndenmemiz gereken yönde bu. O yüzden şu anda iş adamlara tabii ki dünyalar arası ticaret yapan iş adamlarımız var. Dolayısıyla bu aktarımlarını dünyada neler olup bitiyor, küresel anlamda diğer ülkelerin bizden farklı yaptıkları ne gelişme konusunda, oradaki düşüncelerini, deneyimlerini topluma aktarmak, Türkiye'ye aktarmak. Ve bu en güzel paylaşım. Biz bu paylaşımları evet. e, çoğaltmaya, büyütmeye ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve bunun en güzel noktası da genç beyinler. Çok güzel nokta o zaman e, gençlerimizi yetiştirirken yalnızca sınıf arkadaşıyla rekabet değil dünyanın geri kalan bütün ülkedeki insanlarıyla rekabet edebilir bir beyinle yetiştirmek Aynen. ve bu beynin üretici bir beyine dönüşmesini sağlamak. Kesinlikle, istiyoruz. evet. Benim bir örneğim var. E, ben Konya'nın Hulu Kasabası'ndanım. Ee, buna ilişkin esprilerim vardır ama Hulu özel bir bölgedir, özel bir beldedir daha doğrusu. Bir kasaba Hulu dünyada nüfus yoğunluğuna göre e, CNC tezgahlarının bu bilgisayarlı torna tezgahı diye basitleştirelim CNC'leri. CNC tezgahlarının en çok olduğu yer Hulu Kasabası'dır. E, Torosların tepesinde 1500 metre rakımdadır ve Oldum olası 20. yüzyılda da 21. yüzyılda da şimdi sanayi ile uğraşıyor. Çok özel bir belde bu nedenle. Orada dayımın çocukları Japon iş makinalarının bir parçasını üretiyorlar ama nasıl üretiliyor? Bu derste ben öğrencilere verdiğim bir örnektir. Japon iş makinalarından bir firma makinalardan birinin parçasını dünyaya ihale ediyor. Bir Alman firması kazanıyor. Alman firması fason olarak Türkiye'de Torosların tepesinde Hulu'da bir firmaya yaptırıyor. Parça yapılıyor. Almanya'ya gidiyor. Dökümü CNC tezgahlarında temizlenmesi gerçekleştiriliyor. Almanya'ya gidiyor. Almanya'daki firma bunu Japonya'ya gönderiyor. Japonya'da üretilmiş iş makinası da atıyorum Zimbabwe'de üretimi gerçekleştiriyor. Yani bu ölçeği, bu dünya ölçeğini artık görmek gerekir. Bunu gençlerimizin de görmesi gerekiyor. Dolayısıyla gençlerimizin kendi eğitimlerini gerçekleştirirken. Bu rekabetle donanıyor olması gerekiyor. O nedenle sizi yeniden kutluyorum. Gençlere dönük bu gelişim haftasını gerçekleştirmiş olmanızdan. Bazen hocaların sözünü çok fazla duymuyorlar. <gülüyor> Ama dışarıdan siz gelip bunu gerçekleştirince çok daha bilinçli olarak e, hayata bakıyorlar. Siz bu nedenle önemlisiniz. Önemli olan bir rol model oluşturabilmek. <gülüyor> Çocukların aslında ihtiyacı olan en güzel şey odur. Biz de işte bu rol modeli oluşturuyoruz ansiyat olarak ve iş adamları olarak. Ben bakıyorum 8 yıldır bizim fakültede çünkü en önemli etkinlik ayaklarından biri de doğal partner olarak bizim evet. fakültede Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Fakültedeki gençlerle girişim ve kariyer topluluğundaki pırıl pırıl çocuklar onlar her yıl mezun olup değişiyorlar ama bizim görümüzde evet. 8 yıldır değişmeyen hızlı erkekli o pırıl pırıl çocuklar onların... Müthiş bir enerji, işin mutfak kısmında çalışıyor olmaları. Onlar dolayısıyla bu gençliğin sizin deneyimlerinizden yararlanma hem teorik çerçeve anlamında hem de e, başarı üretilerini dinleme anlamında çok ilgili olduklarını 8 yıldır keyifle izliyorum. E, orada da Hı -hı. ifade etmek istiyorum. Hakikaten e, biz işbirliklerimizde de bir süreklilik kazandırdık. Yani, e, 8 yıldır devam ediyor. Ee, ve tabii ansiyat e, bu platformda yalnız değil, bizim artık iş ortaklarımız da var. Burayı bir cümleyle söyleyeyim gene sözü size bırakayım. Aslında Türkiye'deki temel problemlerden biri de bu. <gülüyor> Hani hep bir cümle vardır. Türk gibi başlar, İngiliz gibi bitirir. Bütün bizde büyük bir coşkuyla başlanır ama bir süre sonra e, o gelenekselliği verir. O yüzden birinci geleneksel espris yapılır. Çünkü ikinci, üçüncü, evet. beşinci devam etmez. Siz ansiyat olarak hem bu 8 yıldır bu geleneği sürdürüyorsunuz bir de partnerleriniz artık kalıcı kurumsal ortal, ortaklıkla dönüşmüş bir partnerlik. Kurumsallaşmış bir partnerlik. Bu açıdan da sizi kutluyorum. Biz hakikaten çoğalarak büyüyoruz. Size şöyle ifade edeyim. Ee, girişimcilik haftası etkinliklerinden e, verim alınabilmesi için e, Antalya'nın... E, Kurumlarıyla da beraberiz, iş ortaklarımız var. Bunları da buradan, yani Ansiyat, evet bunun lokomotifini ve sponsorluğunu oluşturuyor. Fakat başta Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret Odası, olmak üzere Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, Antalya Şubesi, (GCI), Dünya Gazetesi, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Merkezi, (AKİM). <gülüyor> ve Akdeniz Üniversitesi girişimcilik ve kariyer topluluğu gibi kuruluşlarla da işbirliği içerisindeyiz. Ansiyat e, Girişimcilik Haftası Çalışma Komitesi'nde de e, bu STHK'ların kurumların içerisinden temsilcilerimiz var. Ve biz konuklarımızı, programımızı, tamamen programın e, gidişatını arkadaşlarımızla organize ediyoruz. Hatta e, çok güzel e, bütün konuklarımızın talepleri öğrencilerden geliyor. Hangi konuğu dinlemek istedikleri? E zaten Hangi... şimdi partnerlerinize baktığım evet. zaman, <gülüyor> e, Akdeniz Üniversitesi, yani ANSI dışında Akdeniz Üniversitesi gibi bir <gülüyor> ev kuruluşun altında, en sonda o girişim ve kariyer topluluğu, bizim o pırıl pırıl çocuklarımızı görmek... Aşağı yukarı adeta kurumsal, beyinsel bir e, iletişim ve etkileşimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Kesinlikle yani şimdi iş adamları olarak biz tabii ki yeni gelişen trendlere çok fazla takip edemiyoruz. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi bu trendleri e, gelişen sektörleri de çocuklardan öğreniyoruz. Dolayısıyla feedbacklerimizi bu organizasyonun içeriğini hazırlarken de arkadaşlarımızdan gençlerden yararlanıyoruz. Yani bugün insanların işte insanlara daha çok yaklaştığı bir network sisteminin konusunda iletilmek istediklerini veya daha çok onları keyiflendirebilecek, daha onlara bir şeyler öğretebilecek bir konuğu dinlemek istediklerini ve inanılmaz bir şekilde hakikaten başarı öykülerine çok talep var. Başarı öyküleri özellikle girişimcilik haftasında gözlemlediğimiz kadarıyla olmazsa olmazların içerisinde kesinlikle olmazdı, olmazsa olmazların <gülüyor> evet, içerisinde çünkü e, gençlerimiz hep o Osmanlıdan gelen bir şeyler param yoksa ben bir şey üretemem noktasında iken şimdi girişimcilik kavramını girişim ruhunu öğreniyorlar hiç para yokken nominal sermaye evet. anlamında hiç parası yokken nasıl bir organizasyonla üretim yapabileceğini gözlüyor. ben e, geçmiş yıllarda ee, sağ olsun çocuklar beni her seferinde bu başarı öykülerinde panel başkanı yapıyorlar. İyidi. Geçen yıl bir bayanı dinlemiştim. Şok oldum. Ben hayatımda böyle bir başarı öyküsü duymadım. Ee, eğer eğitimse buradan dinleyicilere bunu da vurgulamak istiyorum. <gülüyor> Geçen yıl e, dinlediğim iki başarı öyküsünden birisi Antalya Endüstri Meslek Lisesi mezunu. Hani Üniversite mezunu bile değil eğer üniversite okumak bir artı kazandırıyorsa. iki ben o kişiye hayran olmuştum. Sonuçta bir oluklu mukavva fabrikasına nasıl gerçekleştirdiği rüyasını anlatmıştım. İki, e, Elmalı Meslek Yüksekokulu 2 yıllık bir okuldan genç bir beyin olan e, bir bayanın nasıl başarılara öykü e, Başarılara imza atan bir öykü olduğunu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Kucağında kırk günlük bebeğiyle nasıl oradan oraya koşturduğunun başarısını görmüştüm. Ve bu bizim öğrencileri çok daha fazla etkilemişti. Ben insan iş yaşantısında şunu görüyorum. Zorluklar insan, insanları kamçılıyor. Zorluklar öğrencileri hedeflerinden şaşırmamalı. Yani biz başarı öykülerin özellikle bu e, organizasyonun yani panellerin içerisinde olmasının sebebi öğrencilerin sıfır noktasından başlayan insanların nereye geldiklerini göstermek ve hangi sermayelerle buraya geldiklerini göstermek. Ama önemli olan daha önce de belirttiğim gibi önce manevi sermayelerinin çok önemli olduğunu bu değerden yola çıkarak, Cesaretleriyle birlikte bu yola devam etmeleri gerektiğini e, ve e, yani teşvik ediyoruz. Önemli olan bu noktayı gösterebilmek. Güzel. O zaman burada e, benim hani bir üzerinde kafa yorduğum bir konuyu başka bir pencereden bakarsak. Ben ısrarla şunu savunuyorum. Anneler çocuklarınızın dağılık pijamasını lütfen toplamayın. O çocuğun dağınık pijamasını toplayan anne çocuğuna kötülük ediyor. Evet. Çocuk pijamasını toplamayı öğrensin. Çocuk bir takım işlerini kendi yapmayı öğrensin. Çocuk evde örneğin çöpleri onun atma görevi olsun. Böylece bir iş yaparak belli bir noktaya gelsin. Üniversite geldiği zaman kuşkusuz onu aile olarak destekleyin. Ona destek olun. Ama bu desteklik her şeyi sunarak desteklik değil. Geçen bir yazıda okumuştum, çok etkilenmiştim. Kaçımızın çocuğu mahallenin muhtarını biliyor ya da muhtardan il muhaber almaya gönderdik. Kaçımız bu tür basit çocuğun kendi işlerini yapmaktan alıkonduk. Biz babalar, ebeveynler bunu yapıyoruz. Böylece çocukların o girişimcilik ruhunu sürekli körertiyoruz. Üniversiteye gelinceye kadar zaten öyle bir ezber motivasyonu ile geliyorlar ki o hangi şıkkın düşünmeye değil olduğunu işaretlemiyor. O Doğru cevap şıkkı ne motive oluyor. Dolayısıyla o doğrunun ne kadar doğru olduğu değil. O şıkkı işaretlerse puan alacağı biçimde geliyor. O zaman üniversiteye adeta düşünmeden, tartışmadan, sorgulamadan gelen genç beyinlerle karşılaşıyoruz. Oysa biz istiyoruz ki düşünen, tartışan, sorgulayan beyinler olsun. Siz bu haftayla onlara... Birden bir duvarda pencere açıyorsunuz, odaya ışık sokuyorsunuz, ışık, ışık, aydınlatan ışık. Dolayısıyla onların düşünmeye, tartışmaya, sorgulamaya olanak yaratıyorsunuz. Bence bu açıdan onların kendi öz değerlerini sağlamaları açısından önemli bir, misyon, önemli bir işler görüyorsunuz. Hı, hocam burada şeyi çok, hı, hı. bir şey eklemek istiyorum. O ifadeniz çok güzeldi ve toplumda çocukları yetiştirirken, gençleri yetiştirirken çok önemli... Ee, erkek ya da kız hiç fark etmez. Kesinlikle. Lütfen sorumluluk, sistem, ee, özgüvenlerinin gelişmesi için kesinlikle kontrollü özgürlük. Bu çok önemli. Güzel bir tanım. Kontrollü özgürlük. Evet. Yani onun sürekli baskı almayacağız. Hadi aradaki cümleyi biraz daha yüksek sesle söyleyin lütfen. Yalnızca erkek çocukları değil, eş oranda kız çocukları da. Evet, yalnızca erkek çocukları değil, eş oranda kız çocukları da. Kızlarımızı da evet. aynı ölçüde... Özgür, kendine güvenen yetiştirmeliyiz. Kendi ayaklarının üzerine basabilir çocuklar yetiştirmeliyiz. Zaten bu toplum, bu toplum hocam e, hakikaten e, kadınların toplumu. Bugün annelerin hepsi kadın. Hep bu noktadan e, çipişe bakmak lazım diye düşünüyorum. Ne güzel. <gülüyor> ee... Sevgili dinleyiciler, bu girişimcilik haftasına ilişkin programdan söz edeceğim ama konuğumun başarı öyküsünü de zamanın kaldığı sürece sizlerle bölüşmek istiyorum. İsterseniz e, etkinlik alanı alanı olarak yalnızca üniversitedeki gençler değil, herkesin katılabildiğini vurgulayalım. E, artı programın bir ayağının da liseler olduğunu vurgulayalım. Siz söylemek ister misiniz yoksa ben mi programın temel taşlarını söylemiş olayım? E, hocam ondan önce şeyi ifade etmek istiyorum. Şimdi e, tabii ki sadece e, üniversitede, üniversitelik programla değil, e, 2003 yılından bu yana yapılan panel, seminer, tv programları ve okul konferansları aracıyla yaklaşık olarak 62 bin kişiye ulaşmış bu girişimcilik haftası. 3 e, gün boyunca da Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki etkinliklerimizin yanı sıra İl ve ilçelerimizdeki 46 lise, 5 yüksekokul ve 4 fakülte olmak üzere toplam 55 eğitim kurumunda öğrenim gören gençlerimize de ulaşılarak girişimciliğin önemi anlatılıyor. Ee, girişimci olmaları tavsiye ediliyor ve girişimci olarak kendi içimizden örnekler sunuluyor. Ve bu örnekleri de ansiyat e, iş adamları üyeleri sunuyor. Yani girişimcilik nedir? Ee, girişimcilik nasıl gelişir, ee, girişimci olmak için ne gerekir ee, ve kendi hayatlarından da örnekler veriyorlar. Böylece 8 yıldır ansiyat üyeleri e, toplumda çok dolu dolu bir girişimcilik haftası gerçekleştiriyorlar. Üstelik oldukça geniş bir alana yayılarak e, yaklaşık 60-65 binlik bir öğrenciye ulaşmak da az sayı değil bu kent açısından. Daha da çoğalacak evet. hocam inşallah. Dilelim. <gülüyor> Bu çok güzel. Sevgili dinleyiciler. E, girişimcilik haftası dün başladı. Yani 14 Aralık Salı günü başladı. Yazık ki benim programım çarşamba olduğu için dünkü etkinliklerden sözemedim, söz edemedim. E, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda açış konuşmaları yapıldı. Sonra... E, Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdenler Fakültesi Yavuz Tekeloğlu Konferans Salonu'nda panellerle gerçekleşti. Bugün gene Yavuz Tekeloğlu Konferans Salonu'nda Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdenler Fakültesi'nde kıtaların yenileyen inşaat sektörü diye inşaat sektörü üzerinde sabah bir panel gerçekleştirildi. Bugün öğleden sonra Saat 15'te başlayacak. Sıra dışı olanların sırrı adlı bir panel var. Ee, bu panelde de gene Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Ee, üç konuk var. Böylece sıra dışı bir e, iktisadi faaliyeti nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bize bilgiler sunacaklar. Yarın ise 16 Aralık Perşembe günü gene Akdeniz Üniversitesi'nde Olbia Sinema Salonu A Salonu'nda zaten Akdeniz Üniversitesi Olbia'ya gelince kolaylıkla bulunabilir. Saat 10.30'da buçukta bir panel başlayacak. Lojistik sektöründe sınır tanımayanlar burada da lojistik konudaki panelistler konuşacak. Benim sevdiğim bölüm ise yine yarın 16 Aralık Perşembe günü saat 15'te. Beli Spor Yüksel Okulu Salonu'nda Akdeniz Üniversitesi'nin gerçekleşecek başarı öyküleri anlatılacak. Ee, ve tabi gene yarın akşam ansiyat üyelerinin de katılımı ile gerçekleşecek olan 2010 yılı girişimci ödül töreni ve katılış kokteyli ile gerçekleşecek. Tabi bu arada e, tüm bu Panel, konferanslar gerçekleşirken aynı zamanda televizyon programları da var. Özel okullara, devlet liselerine giderek yanlış rakam bilmiyorum değil mi galiba 44 liseye giderek hocam, girişimciliği yani, anlatmış olacaklar. Yaklaşık 46 Burada. lise hocam, 5 yüksekokul aynı zamanda ee, ve 4 fakülte var yani toplam 55 eğitim. Kurumu. Kurumunda hı hı. E, ansiyat bu haftayı anlatacaklar. Bu büyük bir organizasyon, büyük bir çaba, büyük bir başarı. Bunun arkasında geniş bir emek, geniş bir e, mutfak çabası var. Bunu takdirle ve saygıyla katılıyorum. Huşkusuz partnerler bu açıdan önemli. Hocam bir şeyi e, Lütfen buyurun. iletebilir miyim? Aynı zamanda e, atlamak istemediğim için söyle, e, ifade etmek istiyorum. Her yıl girişimcilik haftamızda bir de yılın girişimcisini seçiyoruz. Aa, bu çok önemli. Tabii bölgesiyle e, yani bu ansiyat üyelerinden olmasına gerek yok ama bölgede hakikaten e, bölgeye, ekonomiye e, ve topluma hizmet etmiş yararlı e, olan her yönde kendini geliştirmiş bir yılın girişimcisini seçiyoruz. Yılın girişimcisi iş adamını seçiyoruz. E, bu sene de e, yılın girişimcisi iş adamımız var. Ve e, 16 Aralık kapanış kokteylimizde de kendisine ödülünü takdim edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, gene bir çarşamba iktisat, Akdeniz iktisat köşesinde birlikteydik. Benim açımdan son derece keyifli bir sohbet oldu. Konuğum, Antalya Sanayici ve İş Adamları Zerneği ANSIAD'ın hem yönetim kurulu üyesi hem de girişimcilik haftası hazırlık komitesi üyesi Sayın Şerife Kaya idi. Şerife Kaya Hanım'la birlikte Türkiye'de az görülen bir biçimde hem bir bayan girişimci olarak, kadın girişimci olarak e, faaliyetini ve etkinliklerini girişimcilik haftasını birlikte e, söyleşerek tartışmaya çalıştık. E, kendi adıma ufkum açıldı. Yeni şeyler öğrendim. Dilerim siz de bu sohbetten yararlanmışsınızdır ve girişimcilik haftasında girişimciliğe bir kez daha dikkat çekilmesinin önemini siz de bizimle birlikte değerlendirmişsinizdir. Ben konuğum Sayın Şerife Kaya'ya çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler. Yüzünüzden gülünsemeyi çeksilmesin. Gülmeyi sakın unutmayın. Sevdiklerinizle keyifli yaşayın. Sevgiler saygılar sunuyorum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Gene bir çarşamba Akdeniz iktisat köşesinde birlikteyiz. Bugün <gülüyor> girişimcilik üzerine konuşacağız. Girişimcilik önemli. Hem ülke gündemi açısından önemli. Hem ekonominin gelişim açısından önemli. Bugün bu haftayı... Daha doğrusu bugünü ama bunu hafta olarak düzenlemenin altında yatan gerekçe Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin bu konudaki e, uzun süren bir çabalarının eyleme dönüşmesi, bir faaliyete dönüşmesi. Amaç, girişimciliğin ne olduğunu, girişimciliğin önemini, ekonomiye nelerin nasıl kazandıracağına ilişkin anlayışı geliştirmek. Girişimcilik önemli. Girişimcilik şu nedenle önemli. Ekonomide lisans öğrencilerine öğretilir ki giriş dersinde bir e, üretimin gerçekleşebilmesi için dört üretim faktörü vardır. Bunlar iktisadi kaynaklar diye geçer. İnsan emeği bir, tüm doğal kaynaklar iki, insanlarca sonradan yaratılmış olan üretim araçları, makina, ekipman, fabrikalar üçü oluştururken dördüncü unsur da girişim unsurudur. Girişim Faktörü diğer üç faktörü bir araya getiren emeği, doğayı, sermayeyi bir araya getirip üretimi gerçekleştirebilme becerisinin adıdır. Bu öyle bir beceridir ki 18. 19. yüzyılda bunu tek başına bağımsız bir değişken olarak alamıyorduk. Yalnızca parası olanın üretim yapabileceğini sanıyorduk. Oysa 20. yüzyıla geldiğimizde görüldü ki insanların aralarının olması girişimci olmalarına yetmiyor ya da girişimci olmak için insanların parasının olması gerekmiyor. Girişimci öyle bir ruh, öyle bir yetenek, öyle bir beceridir ki o emeği olanı bir araya getirir, doğal kaynakları bir araya getirir, sermayesi olanı alır, üçünü bir arada organize edip, Üretim yapabilme becerisidir bu beceri yazık ki çok az kişi de var eğer dünyadaki herkeste girişimci ruhu olsa idi girişim yeteneği olsa idi o zaman herkes girişimci olacaktı Demek ki bu çok özel çok kıymetli bir durum bazı insanlarda olan bir durum ama bu hiç kimseye doğuştan gelen hasedilmiş bir vasıf da değildir. Bu sonradan kazanılabilir. Yeter ki akan suyun önü açılsın, ırmak çağıldasın. Bunun için de gençlerimize, çocuklarımıza girişimci ruhunun ne olduğu anlatılması gerekir. Bir nokta, tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Demin anlatırken sermaye sözcüğüyle ile ifrarla makina, ekipman, fabrikalar diye söz ettim. Eğer kazma kürekse kazma kürek yani üretim yaparken insanın kullandığı sonradan yaratılmış bütün üretim araçlarını kastetmiştim. Doğrusu da budur. İktisatçılar açısından sermaye ikiye ayrılır. Bizim reel sermaye diye tanımladığımız makina, ekipman ve fabrikalardır. Üretimi kolaylaştırmak için. Oysa bir de bu makina ekipmanları satın almak için, fabrikaları kurmak için e, parasal servete ihtiyaç vardır. Eğer bu parasal servet yatırım amacı ile kullanılıyor ise bu kez adı parasal servet olmaz, nominal sermaye olur. Yani parasal sermaye olur. İşte girişimcinin temel becerisi nominal sermayesi olanların nominal sermayelerini kiralayarak ya da satın alarak üretimi gerçekleştirmektir. Asıl beceri o zaman girişimcinin asıl becerisi işte kendi nominal sermayesi olmasa bile ürete gerçekleştirmek için bir projesi, bu projeyi hayata geçirmek için enerjisi, bu enerjiyi gerçeğe dönüştürmek için emeği, doğal kaynakları, nominal ya da reel sermayeyi bir araya getirme becerisi olmalıdır. Bugün dünyada girişimcilik ruhu olmayan, girişimcileri yeterince olmayan toplumlar geri kalıyorlar. Sermaye önemlidir, evet. Ama sermaye tek başına yeterli değil, bu sermayeyi üretime dönüştürecek girişimciler olmalıdır. Bu girişim yeteneğini hayata geçirebilecek kişiler olmalıdır. O nedenle girişimcilik önemlidir. Gerekmiyor ama... Ben bir anımsatma adına söylemiş olayım, Osmanlıca'da girişime teşebbüs, girişimciye de müteşebbis dendiğini anımsatmış oldum. Bu yıl Antalya Sanayi ve İş Adamları Derneği daha önce de gerçekleştirdiği bir biçimde 14, 15, 16 Aralık günlerini girişimcilik haftası olarak düzenledi. Antalya açısından bu önemli bir hafta, içinde yaşadığımız hafta Girişim ve girişimciliğe dikkat çekmek için Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği birazdan sözünü edeceğimiz partnerleriyle birlikte bu haftayı girişimcilik haftası olarak değerlendiriyorlar. Girişimciliğin ne olduğunu, girişimcilik ufkunu aydınlatmak için toplantılar, paneller, konferanslar, e, radyo programları düzenliyorlar. İşte ben de bu haftaki radyo programıma bu nedenle haftanın önemini belirtir e, biçimde bir konu kaldım. Konuğum Sayın Şerife Kaya Antalya Sanayi ve İş Adamları Derneği girişimcilik Haftası Hazırlık Komitesi üyesi ama aynı zamanda Ansiyad'ın da yönetim kurulu üyesi. Şerife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Belki uzun bir açış konuşması oldu ama <gülüyor> <gülüyor> e, derdim girişimciliğin ne olduğunu biraz daha vurgulayarak gitmek. Ne güzel. E, i̇yi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Aa. Konu e, Dinleyicilerim adına teşekkür ediyorum. Peki e, benim biraz önce söylemeye çalıştıklarımı bir de girişimci olarak hem de e, böyle bir faaliyetin sahiplerinden olarak... Sizin tanıtmanızı istiyorum. Böyle bir girişimcilik haftası nereden çıktı? Önce oradan başlayalım isterseniz. Yani nereden aklınıza geldi? Nereden böyle bir girişimcilik haftası diyerek faaliyete evet. başladınız? E, ansiyat Girişimcilik Haftası e, Türkiye'deki Sanayici ve İş adamları dernekleri e, 20 Haziran e, 2003 tarihinde Erzurum Başkanlar Kurulu toplantısında e, her yıl Aralık ayının ikinci haftasını girişimcilik haftası olarak düzenleyip Ülke çapında çeşitli aktivitelerle destekleme kararı almışlar. 2002'de bu karar alınmadan önce ilk girişimcilik haftasını Ege Sanayici İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilmiş. Bunun akabinde de 2003 yılından bu yana ANSIAT tarafından da çeşitli etkinliklerle desteklenmeye devam ediyor. Ve bu sene 2003'te başlayan girişimcilik haftası 8. Ee, yılına başlayacak. 8. haftasına başlayacak. <gülüyor> Bu e, hani her seferinde espri yapılır birinci geleneksel cümlesi evet. <gülüyor> Ama e, görünen o ki ansiyadın artık kurumsallaştırdığı evet. e, neredeyse etkinliğin programı o tamamen oturmuş durumda. Bizim öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi öğrencileri açısından beklenen bir hafta konumunda evet. oldukça gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış, e, partnerleri belirlenmiş bir haftaya dönüştü. Doğru. 8 yıl bunu tekrarlayabilmek de Ansiyadın ciddi bir başarısı. Bu nedenle Ansiyadı kutluyorum. Sağ Peki... Hafta böyle başladı. Bu çok iyi. Üstelik e, sanayici ve iş adamları açısından da kendilerini ifade etme, kendi kuşaklarına e, yeni kuşakları ekleyebilme açısından da önemli. Bu haftayla amaçlanan nedir? Neden böyle bir hafta yapıldı? E, hafta etkinliklerinin amacı şu anda tabii kendi gözlemlerinizden de, siz de üniversitede bir hoca olarak bunu farkındasınız, iş alemiyle. E, toplum, iş alemiyle öğrenci arasında büyük bir uçurum var. Yani bizler birbirimizi tanımıyoruz. E, dolayısıyla e, hafta e, iş adamlarının kendilerini, işlevlerini, toplumla ilgili öngörülerini, görüşlerini, ülke için düşündüklerini, topluma daha yakından tanıtmak, iş dünyasının e, cazip yönlerini, avantajlarını, dezavantajlarını, sorunlarını, çözüm yollarını, öğrencilere aktarmak, ee, özellikle gençleri ino, inovatif girişimciliğe özendirmek adına yapılan bir hafta. Ee, girişimcilik haftası Türkiye'deki duran ekonomiden yenilikçi ve girişimci bir ekonomiye geçişin e, sivil toplum kuruluşları ve piyasa düzeniyle tamamlanacağına inançla pro programlanmaktadır. Ee, bildiğiniz gibi e, STK'lar e, e, tamamen e, sosyal yönde ilerleyişte, e, finansal, e, ülkenin finansal gidişinde, iktisadi gidişinde toplumu bilinçlendirmekle mükellef. Bu yönde öğrencilerimize de değişen iş aleminde yenilikleri, fırsatları, e, onların nereden başlaması gerektiğini, sizin daha önce girişimciliği e, tanımlarken söylediğiniz gibi sadece ser, sermayenin önemli olmadığını, gerekmediğini, ama manevi sermayenin, yani öncelikle insanın, yetilerinin önemli olduğunu öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi konuşmanızın içerisinde bana göre iki tane ayrı şeyi çok güzel birleştirerek söylediniz. Birincisi, sanayici ve iş adamları, o noktaya gelmiş gelişimciler çoğu kez, Eskiden kendi aralarındaki bir kapalı ortamda e, iletişimleri aktivitelerini sürdürürlerdi. Toplum bunların bilgi birikimlerini merak ederdi. Bu dönüşümü merak ederdi. E, hatta Ardınarisi hocaları hep şey söyler öğrencilere. Büyük girişimcilerin hayat hikayelerini okuyun. Onlar nasıl gelmişler bu noktaya? Onların hayat hikayelerini okuyun ki nasıl bir deneyimle bu noktalara geldiklerini görün... Ayet belli bir deneyim elde etme noktasında idik. ise şimdi girişimcilerin kendi kapalı ortamlarındaki sohbetlerini, deneyimlerini girişimci olmayan ama potansiyel girişimci olabileceklere... E, deneyimlerini aktarma, gözlemlerini aktarma, bir tür bilgi birikimlerini aktarma. Bu e, kendi içinde bir çelişki de yaratsa çünkü aynı zamanda kendisine rekabet edecek girişimcileri de yaratmış oluyor. Böylece kendi rakiplerini yaratma anlamında rekabet ortamı açısından ters gibi gözükse de tam tersine bunu toplumsal bir sorumluluk bilinci ile bunu aktarıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ama iş adamlarının <gülüyor> belli bir konuma geldikten sonra aslında amacı bu. Yani sadece kendi işini, kendi yarattığı iş konumunu düşünmekle kalmıyor. Belli bir yere gelen artık hani sermayesini arttırmakta olan kurumsallaşmaya yönelmiş iş adamı artık tamamen toplumuna, çevresine, özellikle zaten temiz bir toplum için Gerçekten girişimci bir toplum için yaratabileceği bir e, potansiyele hizmet etmekle yükümlü. Dolayısıyla e, e, orada e, tamamen e, iş adamı kimliğini bırakmış ama artık sosyalliğine devam eden bir iş adamı e, ve STK üyesi olarak e, bu bilinçle bunu yapıyor zaten. Bu çok güzel. Ee, çünkü sivil toplum kuruluşları başlığına ayrıca bir başlık atmakla istiyorum. Bunu <gülüyor> ayrıca tartışmak istiyorum. Çünkü iş adamının davranış kalıbını anlamak, iş adamının davranış kalıbını ve bunu toplumla bölüşmesini... Doğru telaffuz etmekte yarar var diye düşünüyorum. O yüzden burayı yeniden yeniden açıyorum. Dinleyicilerimiz de bu arayı görsünler istiyorum. Çünkü e, kapitalist sistem içerisinde girişimcinin, iş adamının bir tek motivasyonu var. O da elde etmek. Evet. Benim öğrencilere verdiğim bir örnek vardır. Fırıncı insanların karınlarını doyursun diye ekmek üretmez. Fırıncı sevgilisine bir ısmarlamak için e, ekmek üretir. Ama sevgilisine bir ısmarlayabilmek için onun para kazanması gerekir. Dolayısıyla becerebildiği ekmek üretmek olduğu için o ekmek üretir. Evet. Yoksa bizim açlığımızı düşündüğü için değil. Hı hı. Temel motivasyon bu anlamda kar. Ancak bu kar öyle bir kar ki e, rahmetli Vehbi Koç'un bir cümlesini hatırlıyorum. Devlet varsa ben varım sloganı vardır. Evet. Vehbi Bey'in rahmetlinin bu cümlesi bu toplumla birlikte olursam Kar elde edebilirim. Bu toplumla birlikte olursam cümlesi de işte iş adamının kendi karıyla birlikte artık toplumsal sorumluluklarını gündeme getiriyor. Hı o toplumsal sorumluluklarda doğru anlıyorsam e, onun bilgi birikimini o zaman e, çalışma temposunu, bilgi birikimini, çalışma koşullarını ekonominin daha iyiye nasıl gidebileceğini ekonominin üretim açısından daha çok üretimin nasıl gerçekleştirebileceğini daha çok ve daha farklı alanlarda nasıl e, üretim yapılabileceğini o iş adamlarının o girişimci ruhuyla gerçekleştirebiliyoruz. O nedenle herhalde ...bilgilerini ve birikimlerini bizlerle toplumla dönüşüyorlar. Tabii ki yani e, o bilgiler, deneyim içinizde kaldıkça hiçbir işe yaramayacaktır. Gelişen toplumlarda e, daha çok erler yaratmanız gerekecek sizi destekleyebilmek için. Bu da ancak bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak olacak. Yani siz daha önce söylediğiniz hani rekabetçi yaratacak gibi ama ben öyle düşünmüyorum. E, çünkü hangi sektöre bakarsanız bakın... Büyük şirketler hep küçüklerin önünü açmıştır. Yani bilgi birikimi, deneyim, sermaye ve tanıtım arttıkça diğer şirketlerin, diğer bireylerin kendisini geliştirebilmek, daha fazla kazanabilmek, vizyonları geliştirebilmek ortamı doğmuştur kendilerine. Bu çok önemli. Bizler sadece bir lokomotifiz. Ee, ve e, bizim gibi gelişmekte olan bir ülke, hatta stajik noktalarda hakikaten çok çok düşmanı olan bir ülkede biz gencimizi, genç beyinlerimizi bu yönde, bu ülke için eğitmek zorundayız. Bu çok güzel bir şey. Tabi... E... Rekabet aynı anda pozitif dışsallıklar da getiriyor. O pozitif dışsallıklar firmaları birbirlerini destekler konuma getiriyor. O birbirleri destekler olmak da hem girdi maliyetlerini ucuzlatıyor, hem karlılığı artırıyor, hem de ekonominin daha sağlıklı, daha dinamik gelişmesini sağlamış oluyor. O yüzden e, bilgilerini, birikimlerini toplumla paylaşan gelişimciler, Hakikaten ekonomi açısından önemli. Ben size katılıyorum. <gülüyor> STK'larla ilgili e, tabii ki sivil toplum örgütlerine katılmadan önce e, bizler de böyle biliyoruz Yani yaşça tabii ki ben de e, e, üniversite gençlerden çok uzak değilim. Çok geniş yaşta işe başlayacağım evet, için. Sevgili çok... izleyiciler bu arada ben hemen araya gireyim. Konuğum e, son derece genç. Hemen hemen karşımda bir üniversite öğrencisi e, hem fizik olarak hem de görünüm olarak ama donanımını görüyorsunuz. Buyurun olun, lütfen. Çok Şeyi teşekkürler. E, dolayısıyla onlardan çok uzak değiliz. E, artık öyle bir toplum olmak yani erken yaşta sivil toplum örgütlerine atıldığınız zaman hakikaten size çok şey kazandırdığını görüyorsunuz. En e, en basit de değil de hani en etkinsiz bir deneye girdiğinizde bile yıllar geçtikçe özellikle yönetimlerde e, e, deneyimlerine iş adamlarının paylaştığınız zaman e, özellikle iş adamlarının deneyimlerini paylaştığınız zaman e, eğitiminizi belirli yerde evet yani lise Üniversite eğitimi, hedefinize göre yapabiliyorsunuz. Ama sadece okul yeterli değil. Yani de sadece iş yaşantısında olmak yeterli değil. E, bu iş yaşantısındaki deneyimleri çevrenizdeki abilerinizden, ablalarınızdan, e, babanızdan, kardeşinizden e, geri geldiği zaman <gülüyor> elemanlarınızdan öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak düşünmek gerekli. Evet, daha önceden sivil toplum örgütleri kendi içerisinde daha kapanıktı. Fakat yapılan çalışmalar, özellikle küresel yaklaşım, bir küresel yaklaşımın olması, bir küresel ekonominin olması, artık bazı noktaların dünyadaki insanları bir araya getirir yolda olması, dolayısıyla insanları artık bilgi birikimini, deneyimini, abiliğini, ablalarını, her şeyini toplumla, e, lise öğrencisiyle, üniversite öğrencisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, e, yani sadece küçük yaşta olanlarla değil aslında, yetişkinlere bile, yetişkinlerle bile paylaşma ihtiyacı doğuruyor. Ve iş adamı bunu artık severek yapmaya başlıyor. Bakın sadece şu anda ansiyat tabii ki götürmüyor. Bütün Türkiye geneline baktığınız zaman, Aralık ayında e, İstanbul'da da üniversitelerin e, özel hani misyonunu üstlendiği, bazı yine STK'ların üstlendiği şekilde girişimcilik haftaları devam ediyor. Dünya'da e, inov, yani innova, inovasyon çok önemli hakikaten ve e, inovatif toplumlar onların <gülüyor> nereye geldiklerini görebiliyoruz. Gençler de buna artık gelişen teknoloji bakımından hani çok şeffaf bir şekilde görüp takip edebiliyorlar. Dolayısıyla öyle bir konuma geldik ki artık biz iş adamları gençlerden teyiz alıyoruz. Gençler nasıl ilerliyor, dünyayı nasıl görüyor, iş adamlarını nasıl görüyor, iş alemini nasıl görüyor? Onların olumlu taraflarını kendimize alıyoruz. Eğer eksik tarafları varsa da onu tamamlamaya çalışıyoruz. Zaten şu anda girişimcilik haftasının <gülüyor> evet. e, amacı da o. Yani e, gençlere biraz önce de başta bahsettiğimiz gibi e, şimdi bu programlar verirken e, paneller oluşurken gençlerden hep sermayeyle ilgili sorular geliyor. Çünkü düşündükleri <gülüyor> sermaye hep biz benim açışta sözünü ettiğim nominal sermaye evet. param yok bir şey yapamam. Para. Oysa bütün hikaye paranız olmadan da Parayı bir yerlerden bulup bu işi becerebiliyor olmalı. Sadece para değil, inanın insanın inancıyla, şimdi insan zaten özel yaratılmış bir varlık. Düşünme yeteneği olan, görme, duyma, hissetme, her yönüyle özel yaratılmış bir varlık. Yani insanoğlu zaten bir sıfır önde buna başlarken. Dolayısıyla her insan bir değer. Bu değeri, yani para da bir değer. Ama önce parayı kazanabilen değer manevi değerimiz. Dolayısıyla önce ben. Ben kimin? Ben ne yapabilirim? İçimdeki yetenekler ve yetiler nedir? Hı hı. Ve bunları nasıl sermayeye dönüştürebilirim. Önemli olan bu. Daha sonrasında zaten sizin medeni, manevi cesaretiniz size ortaklaşa iş yapma ortamını ve daha sonrasında da sermayeyi getiriyor. Ama düşünce ve cesaret çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Eğer düşünce ve cesaretimiz olmasaydı muhtemeldir ki hala mağaralarda yaşayabilacaktık <gülüyor> ee, 30 bin yıl önceki olduğu gibi. Biz yaklaşık 10 bin yıl önce mağaralarımızdan çıktık. insan olarak açık arazide kendi becerimiz, kendi bilgimiz, kendi korkusuzluğumuzla doğayı alt ederek tarım devrimini gerçekleştirdik. <gülüyor> Bu e, önemli bir birikim. <gülüyor> Şerife Hanım çok güzel şeyler söylediniz. Bu e, Ben arayı yeniden didiklemek <gülüyor> istiyorum. Sizin bir bütün olarak söz ettiklerinizden. E, sivil toplum örgütlerine biraz daha dönersek. Sivil toplum örgütleri çağdaşlaşmanın bir ölçütü. Evet. Bir toplumda sivil toplum örgütleri ne kadar genişler, ne kadar sayıca artarsa e, bu toplumların o kadar geliştiğini gösteren bir ölçüt. Ee, dilerseniz, bu arada tabii kadın erkek girişimciler kısmına yeniden değinmek istiyordum. Bir cinsiyet konusuna yeniden değinmek istiyorum. Ee, inovasyon konusuna yeniden değinmek istiyorum. Uygarlıkla sermaye birikimi arasında ve girişim arasındaki ilişkiye yeniden değinmek istiyorum. Ama izin verirseniz bir ara verelim. Bunları ikinci bölümde konuşmuş olalım. Peki.